Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillah Rabbi'l Alemin. Ve Salat ve Selam Allah'ın Rasuluna ve Allah'ın Aleyhi ve Capphi İjma. Muhterem dinleyenler Ahkaf suresinin 218. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. 33. sayfadayız. <Sessizlik> İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi ulâ ikeyercûne rahmetallâh. Wallahu gafurun rahim İman edenler İman edenler Kelimesini her duyuşumuzda Bakara suresinde tefsiri geçmişti Fe in Amenu bi mitli ma Amentum bihi fe garihtedev Rabbim sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğruyu bulmuş olurlar diyor. Yani Kur'an nasıl tarif etmişse iman öyle olacak. Yoksa ya hocam onlardan iman ediyorlar. Budistler de iman ediyorlar. Konfucistler de iman ediyorlar. Yahudiler de iman ediyorlar. Hristiyanlar da iman. Yeryüzünde iman etmeyen adam yok ki. Rabbim onu yülhidûne fi esmâihî der. Allah'ı isimlendirirken saparlar onlar diyor. Birisi doğa diyor, öbürüsü yani naturalistlerimiz. Öbürüsü İsa Allah'ın oğlu diyor, öbürü Uzeyr Allah'ın oğludur diyor, öbürü Allah yalınız filan grubun Allah'ıdır Irkın Allah'dır diyor İnanç böyle öyle değil Yeri göğü yaradan çiçeklerle Donatan bir Allah'tır Bir Allah diyoruz biz Allah Celle Celaluhu Bize göklerin ve yerin Sahibi olan bir tek Allah'tan haber veriyor Yani iman edenler Derken Kur'an'ın ve sünnetin bize tarif Ettiği iman Da ve olanlar. Hicret edenler şekilde. İşte bu hicret İşte bu şekilde. İşte bu şekilde. bu sene İşte bu şekilde. İşte bu şekilde. İşte bu bu o büyüdüğünüz evi terk ediyorsunuz inancınız uğruna ayette yercu rahmet rahmetallah Allah'ın rahmetini isteyerek terk ediyorsunuz en sevdiklerinizden ayrılıyorsunuz niçin Allah ve resulü için bu harinin birinci hadis şerifinde kimin hicreti Allah ve resulüne ise ona kavuşur diyor Başka hicretler olur mu? Olur. Yine Buhari'nin o birinci hadisine göre dünyalı geldi etmek için hicretler vardır. Buradan kalkıyorsunuz ya filan yerde hani memur olayım, filan yerde işçi olayım, filan yerde bilmem iş kurayım diyorsunuz. O da hicrettir. Ona kavuşuyorsunuz. Başka gayelerle de göçler vardır. Ama Sırf Allah'ın ve Resulü'nün yolunda hicret edenler Allah'a ve Resulü'ne kavuşacaklardır Efendimiz muhaciri yani hicret edeni tarif ederken de El-muhaciru men hece rama nehallahu anhu Muhacir Allah'ın yasaklarından uzaklaşan adamdır Hicret var Yalan söyleyecektiniz bırakıverdiniz Buyurun hicret sevabı aldınız. Haram yiyecektiniz ama yemediniz. İftira edecektiniz ama Estağfurullah dediniz ve etmediniz. Uzaklaşmadır hicret uzaklaşma. Zaten ilk nazil olan ayetlerden biri de ve göze fecur Kötülüklerden ve pisliklerden uzak dur. Diyor Allah Celle Celaluhu Bunu yapanlar Ve cahedu fi sebilillah Allah yolunda yürüme konusunda Her türlü gayreti gösterenler Malını azık olarak kullananlar Canını da bu yola adayanlar Bunlar Allah'ın rahmetini isteyen insanlardır Allah günahları affeden ve de merhamet edendir Diyor Allah Celle Celaluhu Yes'elûneke anil hamri Vel meysiri Sana şarap ve kumar hakkında Soru sorarlar Kul Söyle onlara Fîhima itmun kebîrun ''Ve menâfi'u linnâsi'' O, şar şarap derken uyuşturucunun tamamını içine alan bir kelime aslında. Hamr kelimesi. Şarap diye tercüme edilmiş. O gün için en çok şarap bulunduğundan öyle mana verilmiş ama Hamr, Arap'ın kelimesinin kök manasında örten, gizleyen manasıdır. Aklı örten, şarap da aklı örtüyor. Onun dışında uyuşturucular da aklı örtüklerinden. Onda insanlar için büyük günah vardır diyor. Kumarda da, büyük kumarda, içki de, ya uyuşturucu da, büyük günahtır. Ama insanlar için faydası da vardır diyor. Faydası ne? Alınıyor, satılıyor, ekonomik katkıda bulunuluyor. Ama diyor Rabbim, ve itmuhuma ekbaru min nef'ihima. Günahı, faydasından büyük bunların. Daha sonra nazil olacak olan ayet-i ki, Maide suresinde gelecek, Ya yüledine aminu innemel hamru, vel meysiru, vel ensabu, vel ezlamu, ritsün min şeytan diye kumarda uykuda şey kumarda şarap gibi uyuşturucularda şeytan işlerindendir şeytanın pisliklerindendir diyecek Rabbim o zaman o ekonomik faydası da nazarı itibara alınmadan terk edilecek o ayet nazil olduğunda zaten sahabe-i kiram öyle yapmış evlerindeki şarap bidonlarını küplerini o gün küttü. Küplerini deviri vermişler. Satmamışlar. Başkalarını da zehirlemeyiz biz diye kendileri içmeyi bıraktığı gibi satmamışlar da. malum siz de biliyorsunuz uyuşturucunun, içkinin yasaklanması kademe kademe olmuş. Bu da kademelerden biri. Ama son Maide suresindeki ayet nazil olunca tamamıyla terk edilmiş. Ve yes'elûneke <Sessizlik> ma zâ yunfigûn Sana soruyorlar, neyi e, infak edelim diye. Kulil <Sessizlik> afu Onlara söyle ihtiyaç fazlasını infak ediniz. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati tetefek tetefekkerun. İşte böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki bu açıklamalar üzerinde düşünesiniz diye diyor Allah Celle Celaluhu. Fi dunya Vel ahire Dünya ve ahiret hayatınız konusunda düşünesiniz Diye bu ayetleri indiriyor Ve yes'elûneke anil ama Sana yetimleri de soruyorlar Yetimler hakkında nasıl davranacağız Diye soruyorlar Kul ıslahun lehum hayyir. Onları iyi yetiştirmek, hallerini düzeltmek daha hayırlıdır. Çocukların eğitimlerini, sıhhatlerini, yani sağlıklarına önem verilecek, eğitimlerine önem verilecek, gıdalarına önem verilecek, yatıp kalkacakları yerler e, düzeltilecek. Onun için bu ayet doğrultusunda ecdadımız zaman içerisinde Darul eytamlar kurmuşlar. Yani yetimler yurdu olarak yerler açmışlar ve bakıma muhtaç çocuklar oralarda Kus sütüyle beslenmişler. Bugünün şartlarıyla kıyaslanamayacak kadar ihtinalli bir şekilde beslenmişler. Onların binaları ile günümüz binaları bile kıyaslansa o dönemin binası daha güzel, daha havadar. Yani şimdi 3 metre yap diyorsunuz müteahhide o da 280 yapmak suretiyle 20 santim de oradan çalarak odaların hava e, e, alımını kısaltıyor, daraltıyor. Eski binalarımıza baktığımızda kolay kolay hava kirlenmez halde yapılmış her şeyiyle ama her şeyiyle yapılmış çocukların eğitimine, gıdasına, bakımına, yatmasına yani yaşa eski tabirle iâşe ve ibadetine dikkat ediniz. Qul ıslahun lehum Hayır Onların işlerini düzeltmek sizin için daha hayırlıdır. وَاِنْ تُخَالِتُوْهُمْ فَاِخْوَانِكُمْ Eğer birlikte yaşayacak olursanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Bunu bilin. Hani bu düzenleme Nisa suresinde de yine açıklanacak. Mesela yetim kalmıştır çocuk. Şöyle diyelim, örnekleyelim. İki kardeş iş kurmuşlar, işler de çok iyi gidiyor derken Kardeşin biri ölmüş Çocuk bir yaşında yetim kalmış Şimdi öbür kardeş işi götürecek Onun hakkını aynen koruyacak Kardeşi sağmış gibi o çocuğun haklarını koruyacak Mallarınız birbirine karışacak olursa iyi bilin ki o sizin kardeşiniz O sizin kardeşiniz Yani ona göre dikkat edeceksiniz Harcamalarınızı ona göre yapacaksınız. Nisa suresinde daha bir geniş düzenleme var. Vallahu yalemül müfside minel muslih. Bozgunculuk yapanı da, işleri düzelteni de Allah bilir. Hani dışımızdan kurala uygun hareket ederiz de, içimizden yanlışlık yapabiliriz. Yanlışımızı da Allah Celle Celalıh bilir bizim. Ve gönlümüzdekine göre hesaba çeker bizleri. وَلَوْ Allahu اللّٰهُ لَعَانَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer Allah Celle Celaluhu sizi dilemiş olsaydı, zahmete, meşakkete sokardı. Ama dilememiş. O Allah her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olan, her şeye gücü yetendir diyor Allah Celle Celalü. Velaten kuhul müşrikati hatta yemin. 221. ayet-i kerime. Müşrik kadınlar iman etmedikleri sürece onları nikahlamayınız. Müşrik kadınlarla bir Müslüman erkeğin evlenmesi Haramdır Bu ayeti de yine hatırınızda tutun Bu ayeti de tefsirini siz yine Benim telifim olan Şifa tefsirinden bir verin Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesi Müşrik kadınlarla evlenmeyiniz. İman ederlerse evleniniz. Ve vele emetün müminetün hayrun min müşriketin velev âcebetküm. Şunu iyi bilin ki iman etmiş bir cariye yani köle bir kadın İman etmemiş bir müşrike puta tapan kadından daha hayırlıdır. O puta tapan kadın her ne kadar hoşumuza gitse de. Kadın hani dünya güzellik kraliçesi ama Allah'a ve ahirete inanmıyor. Pek de hoşumuza gidiyor. Rabbim diyor ki, onu nikahlamayın. İman edenler arasından, makamı, mevkii ve sosyal statüsü en aşağıda olan bir kadınla evlenseniz, ondan daha hayırlıdır, diyor. Şimdi bu erkeklere yönelik emirdi. Şimdi kadınlara yönelik emri. Velâ tunkihul müşrikîne hatta yu'minû. Kadınları da müşrik erkeklerle nikahlamayın. İman ederlerse nikahlayın. İman etmedikleri sürece kadınları da müşrik yani puta tapan erkeklerle nikahlamayın. vela abdün mü'minun Hayrım min müşrikin velev a'cebekum. İnsanların sosyal statü olarak en alt seviyede olanı köle. İman etmiş bir köle, iman etmemiş ve sizin de hoşumuza giden bir putperest erkekten daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah'a ve ahirete iman etmeyen bir kafir adam var. Dünyanın en zengini, dünyanın da en güzeli. Rabbim diyor ki bir kadına onunla evleneceğine iman etmiş ama sosyal, ekonomik yönden en alt seviyede olan bir insanla evlenmen daha hayırlıdır diyor Allah celle celaluhu. Ülâ ikeyi yedûne ilennar. Onlar ateşe çağırırlar. Yani puta tapanlar, Allah ve ahireti inkar edenler, Allah'a ortak koşanlar, daha doğrusu bu. Allah'a ortak koşanlar insanları cehenneme çağırırlar. Allahu yedu ile cenneti ve maferati izni Allah ise kendi izniyle insanlığı cennete ve Allah'ın affına davet eder ve yübey yünü ayaatilin ile Allahhum yetedekkerun Al insanlar öğüt alsınlar diye, insanlara ayetlerini Allah açıklamaktadır diyor Allah Celle Celalühü. Aklımızı başımıza almamız, nasihat almamız, öğüt almamız için bu ayetlerin indirildiğini haber veriyor. Yukarıda geçmişti. İyi bildiğimiz şey kötü çıkabilir. Hayır bildiğiniz şer çıkabilir, şer zannettiğiniz hayır iyi çıkabilir demişti Rabbim. Peki o zaman yani aklımız ve mantığımız bizim doğru olanın bu olduğunu zan ediyor. Rabbim de diyor ki öyle zannedersiniz ama o doğru bildiğiniz yanlış olabilir yani. Veya yan, yani sizin hoşunuza gitmeyen iyi, sizin hoşunuza giden kötü olabilir. Öyleyse ölçümüz, ölçümüz Kur'an olsun demiştik. Bu evlilik konusunda da Allah Celle Celalü müşrik erkekle Müslüman bir kadının evlenmesini yasaklıyor. Müşrik bir kadınla da Müslüman bir erkeğin evlenmesini yasaklıyor. Burada ehli kitabı ayırıyor. Bu ayet de ayırmıyor da. Maide suresinde gelecek. Allah Celle Celaluhu orada ehli kitaptan olan kadınlarla erkeklerin, Müslüman erkeklerin evlenmesine izin veriyor Rabbimiz. ve 5. ayet-i kerime. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Leye me uhillelekumut tayyibatu" diye başlayan ayet-i kerimesinde "vel muhsanatu minel mukminati vel muhsanatu minellezine utur kitabe min gablikum ida'tu uhunne vucuruhunne muhsinin gayra musafirin ve la muttakid" ayet-i ehli kitaptan eee terbiyeli, edepli kadınlarla Müslüman erkeklerin evlenebileceğine dair izin veriyor Allah Celle Celaluhu buna rağmen yine Müslüman'ın tercihi Müslüman kadın olmalıdır yani Müslüman erkekler Müslüman kadınlarla Müslüman kadınlar da Müslüman erkeklerle evlenmeyi tercih edeceklerdir Hatta Hazreti Ömer döneminde yasaklamış Hazreti Ömer. Ehli kitapla bile evlenmeyi yasaklamış. Yani ehli kitapla evlenmeye izin var. Ayet-i kerimede. Hazreti Ömer demiş ki ben yasaklıyorum. Şimdi devlet başkanının bu tür yasaklarına Müslümanların uyması gerekir. Hazreti Ömer yasak koymasına rağmen... Evlenirse biri, nikaha geçerli. Hazreti Ömer onu ayıramaz. Ancak emre itaatsızlıktan tazir cezası ile cezalandırır. O e, emri tutmayan kişiyi cezalandırır. Haramı işlemekten değil, halifenin yani devlet başkanının yasağına mamaktan dolayı cezalandırır Ve onları da ayırmaz yalınız Çünkü Kur'an izin vermiştir Devlet başkanı niye yasaklar? O da milletin Menfaatini gözeterek Yasaklar Mısır fethedilmiş Hazreti Ömer döneminde Suriye fethedilmiş Irak fethedilmiş İran fethedilmiş Ve oralarda çok güzel kadınlarla karşılaşmışlar. Bu sefer onlarla evlenmeye yönelmişler. Sahabe ve tabiinden birçok insan. Bu sefer Müslüman kadınlar bekar kalmama, kalma durumuna düşmüşler. Hadreti Ömer, Müslüman olmak cezalandırılma vesilesi midir? Bu kadınlar Müslüman olduklarından dolayı bekar kalıyorlar. E, mantığıyla... Demiş ki yasaklıyorum geçici olarak yasaklıyorum. Bunu bir ara bizim insanımız da yaşadı. Avrupa'ya gidenlerimiz ilk gidiş dönemlerinde biraz oldu bu. Şimdi pek değil. Şimdi onlarla evlenmenin ne tür mahzurlar doğuracağını anladılar ama şimdi. İlk gittiklerinde anlamamışlardı. Anadolu insanından daha farklı kadınlarla karşılaştılar, evlendiler, balayı iyi gitti, şekerayı iyi gitti derken e, dilim varmıyor, zehirayı başladı, ayrılmalar meydana geldi. <gülüyor> Sonra dedi ki yine bizim hanım çeker bizim kahramızı dedi, götürdü gitti buradan. Ve o hanımla o bey top dindar dinine bağlı e, gençler yetiştirdiler. Avrupa'nın bağrında da 5000 tane camiyi açtılar. E, Norveç'inden İtalya'sına kadar Hollanda'sından Danimarka'sına kadar 5000 camiyi o Anadolu kadınıyla o Anadolu insanı beraber e, yetiştirdikleri çocuklarıyla bu işi başardılar. Onun için ben de burada Rabbimin bir kere yasağına uymamız gerektiğini yani müşrik olanla yani Allah Kur'an'a ve Hadreti Muhammed'e inanmayan İsa Aleyhisselam'a ve İncil'e inanmayan Musa Aleyhisselam'a ve, ve Tevrat'a inanmayan insanlar var onlarla erkek onların kadınıyla veya müslüman bir kadın onların erkeğiyle hiçbir şekilde evlenemezler. Ehli kitaba gelince, yani Yahudi ve Hristiyan olanlara gelince, orada Rabbim Müslüman erkeklerin Hristiyan ve Yahudi kadınlarla evlenmesine izin vermiştir. Emir değildir, izindir. Ama buna rağmen tarih boyunca şu görülmüştür ki Yine de ehli kitaptan da olsa evlenen erkeklerin çocuklarında bozulmalar devam etmiştir. Devam etmiştir. Benim yakınımda vardır. Yani biraz e, üçüncü, ikinci, üçüncü derecede bir akrabam evlenmiştir. Çocuklar da Hristiyan olarak yetişmişlerdir. Evet. Yazık değil mi? O çocukların sonsuz senelerde yanması yazık değil mi? Onun için çocuklarımızı seveceğiz, insanımızı seveceğiz, insanlığı seveceğiz. Yeryüzünde 6 milyar insandan bir tanesinin dahi cehenneme gitmemesi için kendimizi paralarcasına çalışacağız. Yani Kehif suresinin hemen ikinci sayfasında Rabbim diyor ya efendimize Neredeyse sen bunlar iman etmiyor diye kendini helak edeceksin diyor sevgili peygamberimize. Yani yoruluncaya kadar değil dermanı kesilinceye kadar koşturursak biz Hem kendimizi kurtarmış oluruz hem de koşturduğumuz insanlardan nasibi olanları Korumuş oluruz cehennemin Ateşinden Yani bizimkisi de garanti değil Kendimizinki de garanti değil Ama Koşturduğumuz oranda Allah Celle Celaluhu Bizim sevap hanemizi Artıracak hani, Femen Fekulet mevazinuhu Fekulet mevazinuhu Fekulet mevazinuhu Amel defteri ağır olanlar Sevap tarafı ağır olanlar Boş bir yaşantının içerisinde olacaklar cennette. Ve men haffet mevazinuhu fe ummuhu haviye diyor Rabbim. Ameli az olanlar ise, sevabı az olanlar ise cehennemde kalacaklar diyor Rabbimiz. İyiliklerimizi artırmaya, kötülüklerimizi azaltmaya, kötülerden uzak durmaya gayret gösterelim. Uzak durmak demek onlarla ilgilenmemek anlamına gelmez. Hani gökyüzünde güneş yeryüzümüze milyonlarca kilometre uzakta durur ama küllükteki mikropları en yakından yok eder, güllükteki güllere de hayat vermeye devam eder. Uzakta durur gibidir ama en yakındadır. Müslüman insanlığı, kötülüklerden uzak duracak ama kötülüklerin giderilmesi için güneşin mikropla mücadele edişi gibi mücadelesine devam edecektir. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.